O münafıklara bir şey emrettiğin zaman baş üstüne derler. Fakat senin yanından ayrılıp gittiklerinde onlardan bir kısmı senin söylediğinin aksine geceliğin planlar yapar. Ama Allah onların planlarını kaydetmektedir. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Onlar İnsanlardan utanıp yaptıklarını gizler de Allah'tan utanıp gizlemezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmadığı sözleri gizlice planlarken Allah onların yanı başındaydı ve onların yaptıklarını ilmi ilmiyle kuşatmış bulunuyordu. Nisa 108 Kesin kararını verince de yalnız Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159 Allah her şeyi yaratandır ve o her şeyin üzerine görüp gözetici olan vekildir. Zümer 62 Onlar Kur'an'ı okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o Kur'an Allah'tan başkasının sözü olsaydı onda pek çok çelişki bulunur, bulurlardı. Sana Kitabı indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerden meydana gelir. Ki bunlar kitabın aslı ve özüdür. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. Kalplerinde eğililik bulunanlar, sırf fitne çıkarmak için o müteşabih ayetlerin yorumlarına tabi olurlar. Oysa bunların kesin anlamlarını yalnız Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan kimseler de, biz bunlara iman ettik. Hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Bunu ancak akıl sahibi kimseler düşünüp anlar. Ali İmran 7 O peygamberleri apaçık mucizelerle ve yol gösteren kitaplarla gönderdik. Sana da kendilerine gönderilenleri insanlara açıklaman, onların da üzerinde düşünmeleri için bu Kur'an'ı indirdik. Nahl 44. Onlar Kur'an üzerinde hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Mü'menun 68. Bu mübarek bir kitaptır ki ayetleri üzerinde iyice düşünsünler ve akıl ve izan sahipleri öğüt alsın diye sana indirilmiş bulunuyoruz. Saat 29.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 Ben ancak bana vahyedilene uyarım. Ayrıca Rabbime isyan edecek olursam büyük bir günün azabından korkarım. Şöyle de. Eğer Allah dileseydi Kur'an'ı size okuyamazdım. Allah da onu size bildirmezdi. Bana vahiy gelmeden önce aranızda bir ömür boyu yaşadın. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Allah adına yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim var? Şu bir gerçek ki kafirler asla iflah olmazlar. Yunus 15-17 Onlara Müslüman ordusunun güvenliği veya hazimetine dair bir haber geldiğinde onu yayarlar. Oysa ki onlar o haberi peygambere ve Aralarındaki yetkili kimselere bildirselerdi, içlerinden işin üç yüzünü yorumlayabilenler o haberin eğrisini doğrusunu anlayıp ne yapılması gerektiğini bilirlerdi. Size Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı pek azınız hariç şeytana uyup giderdiniz. Doğru ve yanlış olduğunu bakmazsın. Halbuki Resulü Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her duyduğunu anlatmak kişiye günah olarak yeter. Müslim Ebu Davud. O halde Allah yolunda savaş. Çünkü sen yalnız kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Allah kafirlerin gücünü kıracaktır. Allah'ın azabı pek şiddetli. Cezalandırması pek çeşitindir. Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur: Cennette yüz derece vardır. Allah bunları kendi yolunda savaşan mücahitler için hazırlamıştır. Her iki <gülüyor> her iki derece arasındaki mesafe gök ile yer kadardır. Buhari, Cihad. Ey Peygamber, müminleri Savaşı teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olsa onlardan iki yüz kişiye galip gelir. Sizden sabırlı yüz kişi kafirlerden bin kişiyi mağlup eder. Çünkü onlar ne için savaştığını düşünmeyen beyinsizlerdir. Ama şimdi Allah sizde zaaf olduğunu bildiği için yükünüzü hafifletti. Dolayısıyla sizden sabreden yüz kişi onlardan iki yüz kişiye galip gelir. Sizden sabırlı bin kişi de Allah'ın izniyle Onlardan iki bin kişiyi mağlup eder Allah sabredenlerle Beraberdir Enfal 65-66 Kim bir iyiliğe Aracılık ederse Onun sevabından ona bir pay vardır Kim de kötülüğe Aracılık ederse onun günahından ona bir pay vardır. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. İslam'da iyi çir açanlara bunun sevabı ve o yolda yürüyenlerin sevabından bir pay. Kötü çir açanlara da bunun günahı ve yolda yürüyenlerinin günahından bir pay verileceğine dair hadis-i şerif için En'am suresi 166, 164. ayetinde ipnotuna bakınız. Size bir selam verildiğinde onu daha güzeliyle veya aynısıyla alın. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Bu ayete göre selamı almak farzdır. Ayrıca selam veren kimseye onun selamından daha güzeliyle karşılık vermek de dinimizin bir emridir. Mesela Esselamu aleyküm diye selam verene ''Ve aleykumesselam ve rahmetullah'' diye, ''esselam aleykum ve rahmetullah'' diyene ''ve aleykumesselam ve rahmetullahu berekatü'' diye cevap vermek veya en azından selam verenin selamına karşılık vermek gerekir. Selamın faziletiyle ilgili olarak Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.'' Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Müslüman Tirmizi İbn Mace. Rasulü Ekrem Efendimiz bir başka hadisinde de şöyle buyurmuştur: Ey ey insanlar, selamı yayınız. Yemek yedirdiğiniz akrabalarınızla alakanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selametle cennete girersiniz. Girersiniz. Tirmizi, İbn Mace. Allah kendisinden başka ilah bulunmayan varlıktır. O geleceğin de şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözü kim vardır? Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Nisa 122. Yoksa onlar cahiliye devrinin hükmünü mü arıyorlar? Fakat kesin bir bilgiyle iman edenler için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Maide 50. Sözüne Allah'tan daha vefalı kim var? Tevbe 11. Size ne oluyor ki münafıklar konusunda ikiye ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları işledikleri günahlar yüzünden tekrar küfre döndürmüştür. Yoksa Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığı kimse için sen asla bir çıkış yolu bulamazsın. Bu ifade Nisa suresi 143. ayette de aynen geçmekte şu ifadelerde bu gerçeği ortaya koymaktadır. Doğrusu İnkar edenlere kurdukları düzenler hoş gösterildi ve böylece doğru yola girmeleri engellendi. Zaten Allah'ın saptırdığına hiç kimse doğru yolu gösteremez. Rad 33 Rablerinden korkanların onu işittiklerinde tüyleri ürperir. Sonra hem tenleri hem kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. Bu Allah'ın hidayet rehberidir ki, dilediğine onunla yol gösterir. Allah'ın şaşırttığı ise doğru yola getirecek yoktur. Zümer 23 Allah kuluna yetmez mi? Onlar ise Allah'tan başkalarıyla seni korkutmak istiyorlar. Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösterecek kimse olmaz. Zümer 36 O gün arkanızı dönüp kaçarsınız. Oysa sizi Allah'ın elinden kurtaracak birisi yoktur. Allah'ın saptırdığını ise kimse yola getiremez. Mümin 33 Allah'tan başka onların yardım edecek bir dostları yoktur. Allah bir kimseyi saptırdın mı artık onun için hiçbir çıkış yolu bulunmaz. Şura 46 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşına çıktığında da çıktığında yanında bulunanlardan bir kısmı geri döndü. Ashab-ı kiram bunlar hakkında iki gruba ayrıldılar. Bir kısmı onları öldürelim derken bir kısmı da hayır öldürmeyelim dedi. Bunun üzerine size ne oluyor ki münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz diye başlayan bu ayet nazil oldu. resul Ekrem de Medine, Taybe'dir, güzel hoş şeydir. Ateş, demir ve gümüşün cürufunu Nasıl dışarı atarsa, o da içindeki pislikleri öylece atar buyurdu. Buhari, Müslüm. O münafıklar kendileri kafir oldukları gibi sizin de kafir olmanızı ve sapkınlıkta eşit hale gelmenizi isterler. Onlar Allah yolunda hicret etmedikçe sakın onlardan hiç kimseyi dost edinmeyin. Eğer hicretten yüz çevirirlerse onları yakalayıp bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ehli kitaptan bir kısmı sizi doğru yoldan saptırmak ister. Oysa onlar sadece kendilerini. Oysa onlar sadece kendilerini saptırırlar da Farkına bile varamazlar. Ali İmran 69 Burada kastedilenler hicret etmek suretiyle imanlarını ve Müslümanlarla beraber olduklarını ispat etmek yerine Müslümanları yurtlarından çıkaran müşriklerle beraber kalmayı tercih eden ve Müslümanlar aleyhindeki faaliyetlerine devam eden münafıklardır. Bunu izleyen iki ayet Tevbe 6-7, Mümtehine 8-9 gibi ayetlerde bu durumu açıklık getirmektedir. Ey iman edenler! Bana ve size düşman olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz ama onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Üstelik peygamberi ve sizi Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yudunuzdan çıkarıyorlar. Mümtehine 1 Ancak aranızda antlaşma, antlaşma bulunan bir kavme sığınanları veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı göze almayıp size gelenleri öldürmeyin. Allah dileseydi onları size musallat ederdi de mutlaka sizinle savaşırlardı. Onlar bir tarafa çekilip sizinle savaşmaz ve size barış teklif ederlerse Allah size onların aleyhinde bulunma hakkı vermemiştir. O kafirler Barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü her şeyi duyan, her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen yalnız odur. Enfal 61 Bir de hem sizden hem de kendi kavimlerinden güven içinde olmayı isteyen başka münafıklar da bulacaksınız. Onlar ne zaman fitne fesat çıkarmaya davet edilseler oraya gözü kapalı atılırlar. Eğer size karşı savaşmaktan uzak durmaz, barış teklifinde bulunmaz ve ellerini sizden çekmezlerse onları bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. İşte böylece size onlara karşı apacık bir yetki vermişizdir. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın ama aşırı gitmeyin. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Onlar sizinle mescidi haramın yanında savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Eğer sizinle orada savaşırlarsa siz de onları öldürün. Kafirlerin cezası işte budur. Bakara 190-191 Yeryüzünde zafer kazanıp Kafiri sindirmedikçe hiçbir peygamberin esirler alması uygun değildir. Çünkü siz bu şekilde geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Oysa Allah sizin ahireti kazanmanızı istiyor. Enfal 67 Kafirlerle savaşta karşı karşıya geldiğiniz zaman onların boyunlarını vurun. Onları iyice sindirdiğinizde aldığınız esirleri sımsıkı Bağlayın. Muhammed 4 Bir mümin başka bir mümini kasten öldürmesi olacak şey değildir. Ama hata ile olabilir. Bir mümini hata ile öldüren kimsenin mümin bir köleyi azat etmesi ve Ölenin ailesine diyet ödemesi gerekir. Ancak öldürülenin ailesi diyetten vazgeçip bunu bağışlarsa o başka. Hata ile öldürülen kimse mümin olmakla birlikte, size düşman bir kavimden ise o takdirde sadece mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Öldürülen kimse aranızda barış antlaşması bulunan kafir bir topluluktan ise ölenin ailesine diyet vermek ve bir de mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları yerine getirmek için yeterli imkanlara sahip olamayan, bunun yerine ar arda arda iki ay oruç tutar. Allah bunları hata ile adam öldüren kimsenin tövbesini kabul etmek için meşru kılmıştır. Allah her şeyi bilir, her şeyi yerli yerinde yapar. Bir mümini kasten öldürenin cezası, İçinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap eder, lanet eder ve korkunç bir azap hazırlar. İşte bu yüzden İsra yollarına şunu bildirdik. Cana kıymayan ve yeryüzünde fitne fesat çıkarmayan birini kim öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kimsenin hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Şüphesiz peygamber, peygamberimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Lakin bundan sonra bile onların çoğu hala ölçüyü aşmaya devam ediyor. Maide 32 Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini yasakladığı cana kıymayın. Aklınızı Kullanmanız için Allah size işte bunları emretti. Enam 151 Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha da yalvarmazlar. Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına haklı bir gerekçeye dayanmadan kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını görür. Furkan 68 resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde insanlar arasında ilk görülecek hesap kan davalarıdır. Buhari, Müslim Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde şöyle buyurdu. Dünyanın yok olup gitmesi Allah katında bir Müslümanın öldürülmesinden daha önemsizdir. Tirmizi İbn-i Ey müminler! Allah yolunda cihat için sefere çıktığınız zaman çok dikkatli olun da size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatine temah ederek, sen mümin değilsin deyip ona öldürmeye kalkmasın. Kalkmayın. Unutmayın ki Allah katında nice ganimetler vardır. Daha önceleri siz de onlar gibiydiniz. Allah size iman nimetini nasip etti. O halde iyice anlayıp dinleyin. Çünkü Allah yaptığınız işleri çok iyi bilmektedir. Bu ayetin iniş sebebiyle ilgili rivayetlerden biri şöyledir. resul sallallahu aleyhi ve sellem Miktat İbni Esved'in de aralarında bulunduğu bir askeri müveazere gönderdi. Müfreze gönderdi. Bunlar düşmanın bulunduğu yere gelinceye kadar onlar kaçtılar. Yalnız pek çok malı bulunan bir adam yerinden ayrılmadı. Müslümanlar görünce kelime işaret getirerek Müslüman olduğunu ifade etti. Ama Miktat bunu aldırmayarak onu öldürdü. Arkadaşlarından biri ona kelime şehadet getiren bir adamı öldürdün. Öyle mi? Ben bunu Allah'ın Resulüne haber vereceğim dedi. Ve Medine'ye varınca durumu Peygamber Efendimiz'e haber verdi. resul Ekrem Miktat'ı bana çağırın buyurdu ve ona La ilahe illallah diyen bir adamı öldürdün mü? Miktat Yarın kıyamet gününde bu kelime tevhid karşısına çıkınca ne yapacaksın buyurdu. Peygamber Efendimizin miktada şöyle söylediği de rivayet edilmektedir. Kafirlerin yanında imanını gizleyen bir adam, senin yanında mümin olduğu dile getiriyor. Sen de tutup onu öldürüyorsun. Halbuki daha önce Mekke'de iken sen de aynı şekilde imanını gizliyordun. Buhari beherani el mujamul kabir isami mecmuuz rivayet bir mazereti olmadan savaştan geri kalan müminlerle mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşanlar eşit olamaz Allah mallarıyla canlarıyla savaşanları herhangi bir sebeple savaştan geri kalan kimseden daha üstün tutmuştur. Gerçi Allah her birine en güzel mükafatı vaat etti. Ama cihat edenleri çok büyük bir mükafat ile mücadeleden kaçınıp oturanlara üstün kıldı. Savaşa katılmakta köre günah yoktur, topala günah yoktur, hastaya günah yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu içinde ırmakta arakan cennetlere yerleştirir. Kim yüz çevirirse onu da acı bir azapla cezalandırır. Fetih 17 Size ne oluyor ki Allah yolunda bağışta bulunmuyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin gerçek sahibi zaten Allah'tır. Fetihten önce Allah yolunda harcama yapan ve savaşanlarınız başkalarıyla bir olam olmaz. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan daha yüksek bir mertebededir. Bununla beraber Allah onların hepsine de en güzel mükafatı vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Hadid 10 resul Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cennete 100 derece vardır. Cennette 100 derece vardır. Allah bunları kendi yoluna cihat eden mücahitler için hazırlamıştır her iki derece arasındaki mesafe gök ile yer arası kadardır. Buhari, Müslim. Cabir İbni Abdullah el-Ensari Allahu anhu, şöyle dedi. Bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazvede bulunuyorduk. Buyurdu ki, hastalıkları yüzünden Medine'de kalan öyle kimseler var ki, siz bir yolda yürüdüğünüz veya bir vadeye geçtiğinizde, onlar da Sizinle birlikte gibidir. Bir başka rivayete göre ise sevap kazanmada size ortak olurlar buyurdu. Müslüm. Onlar için Allah katından yüksek dereceler, bir bağışlanma ve bir rahmet vardır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Dereceleri, Yüksekten ve arşın sahibi olan Allah, kendi emrinden olan ruhu kavuştma günü hakkında insanları uyarması için kullarından dilediğine indirir. Mümin 15 Kendilerine yazık edenlerin canlarını alan melekler onlara, Sizler ne haldeydiniz? diyordu. Onlar da bizler düşman yurdunda,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 Anhum'a şöyle demiştir. Müslümanlardan Mekke'de kalıp hicret etmeyen bir takım kimseler, Peygamber Efendimiz zamanında müşriklerle beraber oluyor ve onların sayısını çoğaltıyorlardı. Bedir Savaşı'nda düşman saflarında bulunan bu kimselere ok atılıyor, atılan oklar bunlardan birine diyerek öldürüyordu. Onun üzerine işte bu ayet nazil olmuştur. Buhari tefsir. Ancak hicret etmek için gerçekten bir yol bulamayan, kurtuluş imkanına da sahip olmayan erkekler, kadınlar ve çocuklar böyle değildir. Şüphesiz Allah onları affeder. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Kimse, gücünün yetmeyeceği şeyden sorunu tutulmaz. Bakara 233 Ebu Hureyye razıallahu rivayet ettiğine göre, Resul-i Ekrem Efendimiz, yatsı namazını kılarken, Semih Allahu limen hamideh deyince, secdeye varmadan önce, şöyle dua etti. Allah'ım, Ayyâş ibn Ebu Rebiyâ'yı kurtar. Allah'ım, Seleme bin Hişâm'ı kurtar. Allah'ım, Velid ibn Velid'i kurtar. Allah'ım, Müminlerden çaresiz kimseleri de kurtar. Allah'ım, Muğdar kabilesi üzerine baskını arttır. Allah'ım, Onlara Hz. Yusuf'un kıtlık seneleri gibi seneler ver. Buhari, Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde gidilecek pek çok yer ve geniş imkan bulur. Allah ve Resulüne hicret etmek üzere evinden çıkıp da hicret edeceği yere varmadan yolda ölen kimseyi mükafatlandırmak Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Yapılan işler Niyetlere göre değerlenir Herkes Yaptığı işin karşılığını Niyetine göre alır Kimin niyeti Allah'a Ve Resulüne varmak Onlara hicret etmekse Eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır Kim de elde edeceği Bir dünyalı veya Evleneceği bir kadına kavuşmak için Yola çıkmışsa Onun hicreti de hicret ettiği şeye göre Değerlenir Buhari, Müslüm i̇bn Abbas radıyallahu anh'ından ve diğerinden rivayet edildiğine göre bu ayet Damre bin Cünnep, Cündep hakkında nazil olmuştur. O Medine'ye icat etmek üzere Mekke'den çıkmış ama Peygamber Efendimiz'e ulaşamadan yolda ruhunu teslim etmişti.